Vakit namazlarının arkasında kaza namazı kılmak istediğimizde yeniden ezan ve kamet okumamız gerekir mi demiş izleyicimiz. Evet ezanla kamet konusunu şöyle ayırmak lazım. Nerede kaza ediyorsunuz? Camide mi evde mi diye ayıralım. Hı hı. Şöyle bir mesele var. Cemaatle namaz kılınan camilerde eğer farz namazı kıldınız akabinde de başka kaza namazları kılıyorsanız orada ezan ve kamete gerek yoktur diye ilmi halimizde ya, bilgi yer alıyor. Burayı ayıralım. Evet. Yani e, demek ki bir camidesiniz. E, Cemaatle bir namaz kıldınız. Daha sonra kaza namazı kılacaksınız. Nerede? Camide. Bunun için ayrıca ezan okuyalım mı? Hayır. Kamet getirelim mi? Hayır. E, gerekçe olarak da çünkü mescit ve cami kalabalık bir mahal, keşviş meydanı gelir deniyor. Yani şu tarafta bir ezan okuyan var, bu tarafta bir ezan, birisi bir kamet getiriyor. Halbuki müstakil bir namaz kılacak. E, o noktada orada gerek yok denmiş. Ancak siz e, mesela evde namaz kılıyorsanız, hı hı. E, hatta vakit namazını kılıyorsanız, e, şimdi ayıralım meseleyi. Bir mahalle camii var yahut bir köyde camii var. Siz o mahallede oturuyorsunuz. Yani cami olan bir mahallede iseniz ezanı tekrar etmenize gerek yok. yok. Ancak tekrar ederseniz daha faziletli deniyor. Ee, peki mevcut vakit namazını kılarken kamet getirmeniz gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Ee, peki evde kaza namazı kıldığınızda ee, ne yapın mesela bir ezan eğer 3-5 e, namaz e, ilave edecekseniz baştan bir ezan, yalnız bunu erkekler yapacak. Ezanla kamet kim ait, Erkeklere. sadece erkeklere aittir. Bir ezan okumanız e, hoş olur. Arkasından her farzın evvelinde ne yapacağız? Ka e, ikamet kamet getireceğiz. Böylece namazımızı kılmış, kaza namazlarını kılmış oluruz. Yani cevabımız şu, kaza namazını bir camide namazdan sonra kılıyor isek orada kâhmet ve ezana gerek yok. Geçmiş bir kaza namazı olsa bile ancak evde kılıyorsak ne yapalım? Baştan bir ezan okuyalım mümkünse ve her namazı de kâhmet getirelim. Böylece sünnetle, sünnete uygun bir ibadet yerine getirmiş oluruz.